...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ee, Ekonomi Ekoloji'de... Ee, ...bugün... E, ...üçlü olarak birlikte olabileceğiz. Galiba Serkan da birazdan aramıza evet, katılıyor. Evet, birazdan gelmek üzere. Ee, şimdi şöyle iki tane konuğumuz olacak. Ee, i̇lkinde... E, ...acele kamulaştırma meselesini... ...ele alacağız. Ee, dün bir haber çıktı. Peri Suyu'nda yapılan e, barajla... Barajla ilgili bir acele kamulaştırma Kararı vardı e, Ve bireysel başvuru sonucunda Mülkiyet hakkının ihlal edildiği Kararı çıktı Bu çok önemli bir karar hı hı, evet. Çünkü acele kamulaştırmaya dair e, Pek çok hani İstanbul'da da var e, Türkiye'nin pek çok noktasında Aynen. Hızla e, acele kamulaştırma Kararları e, geliyor Duyuyoruz görüyoruz haberlerden Bunu çevre avukatları da çok yakinen takip ediyorlar ve tabii aslında o hal sürecinde bu acele kamulaştırmaların da e, hızlandığını görüyoruz aslında. Daha önce de tabii vardı ama o hal süreciyle birlikte bazı projelerde niyeyse çok e, ciddi bir acele e, var. <gülüyor> o yüzden de acele kamulaştırmalar gerçekleştiriliyor ve e, tabii bunun aslında bir kısmını İstanbul'da. E, kapsıyor. ...3. Evet, köprü civarı da e, yine böyle bir kanal, kanal İstanbul projesiyle ilgili, bugün evet. Yine. E, Bizde mesele... bütün bunların hı hı. detayını Peri suyuyla ilgili e, ...meselenin detaylarını bizden sonra Yeşil Bülten'de e, Utku e, avukat Mehmet Horuçla birlikte e, bunun detayını konuşacak. Biz biraz daha. Ee, belki İstanbul ölçeğinde e, konuşabiliriz, değil mi? Yo genel anlamda da şimdi e, e, Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman hattımızda e, bize acele kamulaştırma ile <gülüyor> ilgili öncelikle kısa olarak yani nedir bu acele kamulaştırma ve neden kullanılıyor? Onu kısaca bir anlatabilir misiniz Tayfun Bey? Tabii ki merhaba. merhaba. Merhabalar günaydın. Ee, günaydınlar. Ee, şöyle ki yani acılı kamulaştırma dediğiniz mesele aslında çok teknik e, bir hukuk meselesiydi. Evet. E, fakat şu anda bizde e, tamamen neredeyse her kent hukukuna ilişkin yapılan, düzenleme içerisinde yer alan bir hüküm haline geldi. Şöyle ki bugün afet yasası içerisinde de acılı hükümleri var büyük ölçekli projeler için yapılan tüm çalışmalar, tüm sözleşmeler içerisinde acele konumlaştırma yapılmasını ilişkin hükümler var. Nedir acele konumlaştırma dersiniz? Acele konumlaştırma özellikle olağanüstü hal durumları ki savaş halleridir bunlar. Savaş hali gibi durumlarda eee bir an önce el atmak ama yarar azdır. Mülke bir an önce el atmak üzere alınan kararlardır. Acele kamulaştırma kararının oluşması için öncelikle bir afet durumu ya da bir savaş halinin olması gerekir. Fakat bizde bu durum öyle işin içine çıkılmaz hale geldi ki şu anda her kamulaştırma işlemleri neredeyse acele kamulaştırma usulüyle yapılıyor. Tabii o halde bunun için çok uygun bir şartlar sunuyor. evet. Durum an, sağlıyor değil mi? Şu anki olan hal durumu bunun için uygun koşulları yaratıyor. Fakat bundan önce de usul çok farklı değildi. Bundan hmm. önce de usul acele kamulaştırma yapılması yönündeydi. E, fakat e, acele kamulaştırma yapılma şekline de baktığınızda yani şöyle çarpıklıklar da ortaya çıkıyor. Örneğin 3. köprü kamulaştırmalarında şöyle bir e, olay ortaya çıktı. E, acele kamulaştırma kararı verildi e, bazı e, alanlar üzerinde ama bu alanların ayı kamulaştırmaları 1-2 yıl sürdü şimdi bir taraftan acele kamulaştırma kararı veriyorsunuz. Ama bir taraftan da e, bu kararı yerine getirmiyorsunuz. Bir iki yıl gibi normal kamulaştırma usulüyle e, dahi uzun sayılabilecek bir sürede e, bunları gerçekleştiriyorsunuz gibi absürt durumlar da var. Hı. Şu anda yaşadınız. Yani bizde e, esas olan şu anda e, tamamen usulü değiştirmek olarak bakıyorum ben e, bu meseleye. Yani tüm kamulaştırmaları adeta bir afet, adeta bir savaş hali varmış gibi ee, olağanüstü hal koşulları tanımlayarak bunun üzerinden gerçekleştirmek şeklinde bir niyet var ortada. Ee, bu niyetin ne kadar hukuki olduğunu sorgulamak lazım. Az önce bahsettiğim şekilde hukuk kararları geldikçe e, tabii ki geri adım atılması gerekiyor. Çünkü e, esas olan bu hukuk kararları. Bu hukuk kararlarından sonra da inşallah idareler bundan vazgeçerler. Çünkü e, şu anda ...baktığınızda tüm vatandaşlar, tüm İstanbullular hatta tüm kentler acele kamulaştırma kararlarına korukar hale de geldiler. Çünkü acele kamulaştırma kararı aldığınız anda e, hukuk süreci işletilmeden biliyorsunuz normal üsulde öncelikle e, değer takdiri yapılır mahkeme kararıyla ve değer takdirinden sonra kamulaştırmalar gerçekleştirilir. Bu usulda ise kamulaştırma işlemi yapılıyor, sonrasında değer takdiri ve e, nakdi e, karşılığı ödenmiş oluyor. Böyle bir usul tabii ki yöneticilerin işine geliyor olabilir ama karşısına baktığınızda vatandaşlar için bu kabul edilebilir olduğunu söylemek de çok küçük. Evet. Bir de uygulama alanları da yani mesela barajlar, ulaşımla ilgili işte karayolları vesaire için acele kamulaştırma kararları alınırken bir yandan kentsel dönüşüm, İçinde bunun alındığını görüyoruz. Bu vatandaşı nasıl etkiliyor? Yani İstanbul'dan Diyarbakır'a, işte mesela o bölgedeki işte Sur, Silopi, Hakkari vesaire çok geniş bir alan için aslında acele kamulaştırmadan bahsediliyor. Bununla ilgili ne diyebilirsiniz bize? Yani şunu, su, az önce de söylediğim gibi e, şu anda usul değişti tamamen. Yani biz her işlemi de acele kamulaştırmayla yapar olduk. E, yani Sizin verdiğiniz örnekte barajlar ve yolların da acele kamulaştırma kararlarıyla yapılmaması gerekir esasında. Evet. Ama bahsettiğim şekilde acele kamulaştırma acil müdahale edilmesi gereken olaylar için ancak anayasada çok açık bir şekilde bu belirtiliyor. Ancak kararı alınabilir. Ama biz ne yapıyoruz? bahsettiğim şekilde kent bütünündeki Tüm kentsel topraklar üzerinde acele konulaştığı kararı ilan edebiliyoruz. Ne bir afet ne bir savaş hali ya da ne de başka bir olağan dışı e, durum ortaya çıkmadığı halde. Şimdi böyle bir durum az önce bahsettiğim şekilde usulü tamamen ortadan kaldırıyor ve e, idarenin elini kolaylaştırıyor. İdare elini kolaylaştığı için böyle bir yöntemi tercih ediyor. Evet peki e, bununla ilgili tabi bu e, peri suyu davası belki emsal kararı olacak ama e, bununla ilgili e, ne kadar e, hukuki mücadele yürütülüyor e, yürütülebiliyor mu yani davalar açılıyor mu açıldı mı bugüne kadar onunla ilgili e, bilgi vermeniz mümkün mü? Tabii e, şöyle ki e, bizden meslek odaları olarak bu konuda müdahil olamıyoruz. Niye hmm. olamıyoruz? E, çünkü e, bu konuda e, yetkimiz e, yok. Evet. E, taraf olmadığımız için, sürece taraf olmadığımız için yani kamulaştırma işleminin bir tarafı olmadığımız için. Niye böyle bir şart mı var Tayfun Bey? Yani illa taraf mı olmak gerekiyor? Bireysel başvuru kabul ediliyor ama siz, siz bir oda olarak da e, müdahil Ş olamıyor musunuz? Aha, e, şöyle ki e, oda olarak bizler... E, İmar planları müdahil olabiliriz ya da diğer idari işlemler, kamu yararı adına yapılan idari işlemleri müdahil olabiliriz ama kamulaştırma işlemi e, hukukta tamamen e, özel hukuk alanına girdiği e, söylenirken yani bireysel e, çıkarlar e, nedeniyle yapıldığı söylenerek e, bizlerin bir kamu yararı e, o işlemi ama e, bu kamu yararı da özel yararları barındırdığından bizlerin müdahili kabul edilmiyor bu davalarda. Yani bizler evet. bir taraf olmuyoruz. Ee, bunu daha çok vatandaşlar yani orada yaşayanlar ya da o mülk sahipleri açabiliyorlar. Ee, bizler de onlara teknik hukuki destek veriyoruz bu durumlarda. Evet. Ee, nedir mesela yani e, bir oransal olarak baktığımızda e, dava açma eğilimi yüksek mi? Yoksa çok insanlar çok yani çok bazı şeylere razı mı oluyorlar? Neredeyse tümü... E, şu anda dava konusu ediliyor. Hala hazırda da zaten dava edilmek zorunda. Çünkü bizde kamulaştırma e, kanundaki usul değişti. Şu anda e, ilk olarak kamu, normal kamulaştırma işleminde de idareler size bir bedel e, sunarlar. Ve bu bedel üzerinden pazarlık yaparsınız. Anlaşamadığınız anda idare size kamulaştırma işlemi için dava açmak zorunda ki e, kamulaştırma bedeli... E, takdir edilsin, takdir komisyonu kurulsun. E, şu anda normal usulde zaten dava konusu edilmeden kamulaştırma işlemi yapılamıyor. Evet. Eğer anlaşmazsanız. Peki e, acele kamulaştırmayı konuştuk ama hazır sizi yakalamışken bir de e, dün e, Beyoğlu İstiklal Caddesi ile ilgili Anadolu Ajansı'na bir haber çıktı bir takım... E, ne fotoğraflar diyeyim? paylaşıldı. İstiklal'in... Maket e, <gülüyor> geleceğine e, dair. O, evet. Ve mesela İstiklal Caddesi'nin işte ray, raylar, e, tramvay attığın rayları yenileniyor deniyordu zaten. Bir de granit taş döşenecekmiş. Granit taş tartışması var. Evet, bir şehir plancısı <gülüyor> olarak bu <gülüyor> projeye ne diyorsunuz? <gülüyor> bir ah çekme sesi geldi galiba evet. telefondan. Yani diyeyim onu çok bilemiyorum ama şunu çok net söyleyebilirim. Ee, yani şu an, şu andaki vaziyet esasında 10 yıl önce bize hatırlatmıyor ama 10 yıl önce de çok benzer bir senaryoyla karşı karşıya değil miydik? Yani sizler çok net hatırlıyorsunuz. Biraz daha önce... yüksek sesle konuşabilir misiniz? <gülüyor> Pardon. 10 yıl önce de benzer bir süreç yaşadık. 10 yıl önce de aynı şeyi söylediler. Yine bir e, i̇stiklal Caddesi'ndeki düzenleme, ağaçlar kaldırıldı hatırlıyorsunuz evet. e, o sırada. Ağaçların kaldırılmasıyla birlikte beton zemini, granite, Çin granitini de demek söylemiştik. E, bunun çok daha sağlıklı ve çok daha sağlam olduğunu söyleyen idarecilerimiz vardı. Bilmiyorum o zamanki açıklamaları açıp okuyayım. Evet. Evet hatırlıyoruz. <gülüyor> Sonsuz <gülüyor> şey var zaten bu kaldırım taşları, yol inşaatı falan. Evet yani. çok çok seviyoruz. Ee, hani Tam da ona geleceğim birazdan da. Ee, o, onun ne kadar kötü bir uygulama olduğu, olacağı ortaya çıktıktan sonra... ...şimdi yeniden aynısını denemek gerçekten akıl dışı. Hani başka bir kelime bulamıyorum bunu söylemek için. <gülüyor> e, i̇stiklacatçısı, bugün geçerseniz istiklacatçısı... ...istiklacatçısı e, gerçekten de yaşanmaz hale, hale geldi... Ee, Mehmet Hanım siz zaten bir şey, dosya yapmıştınız evet. olarak İstiklal Caddesi bugün e, olabilecek en dip noktasını yaşıyor Maalesef. bu altyapı eksiklikleri nedeniyle de yani bu sadece İstiklal Caddesi'ndeki ilginin düşüğü değil altyapı problemi de bir tarafından çünkü Hı -hı. siz altyapıyı sağlıklı bir şekilde yaratamazsınız insanları sağlıklı bir şekilde yürüyecek bir yol kurgulayamazsınız tabii ki vatandaşlar o alanda e, dolaşmaktan da imtina ederler. Yani o kentsel bölgeyi kullanmazlar. Şimdi böyle bir sorun da var e, istiklacatının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ama bunu yeniden granit yapmakla yeniden e, <gülüyor> bu alanda denenmişi başarısız olmuşun denemekle olmuyor. E, yani siyasetçiler çok e, kısa perspektiflerde e, kurarlar projeksiyonlarını. Onlar için asıl olan bugündür e, ya da hemen yarındır ama onların öncesi değildir. E, o nedenle yine benzer bir projeksiyonla yapılacak bir proje gibi görünüyor bu görsel. Tayfun merhaba Serkan bende. Ben de bir şey sormak istiyorum. Anladım. Şimdi evet. <gülüyor> e, şimdi yani burada hep şu konuşulur ya. O granitler işte çok pahalı. Yine birlerine peşkeş çekmek için yap boz yap boz. Yani bence Taksim bunun açıklanacak bir şey değildir. İstiklal Caddesi daha önce denendi, olmadı falan sürekli sürekli bir e, şey var bir deneme tahtası çok bilinçli bir şey var bunun altında sence sadece böyle birilerin peşkeş çekme yeni ihaleler açma bu mu yoksa insanlar gitmesin istememi ne düşünürsün Yani, yani yorumun ne bu konudaki yani insanlar insanlar gitmesin ya da birine peşkeş çek, çekme hani e, çok bilmediğimiz için ihale süreçlerini ve e, şeyin nasıl gittiğini hani onu da söyleyemem. Çünkü elimde bir e, bunu söyleyebilecek, bunu iddia edebilecek bir delil. Yorum tabii ki yorum olur. Spekülasyon çünkü, olacaktır. Nedir senin yani, spekülasyon? aslında yani, soruyorum. Hani şunu çok net söyleyebilirim. İş bilmezliktir yani. Bunu 10 yılda bir e, burada özellikle Koca İstiklal Caddesi üzerinde neredeyse 2 kilometrelik bir e, şeyin, yaya yolunun sürekli olarak zemin taşlarını değiştirmek iş bilmezliktir. Başka bir şey değildir. Yani hiçbir yurt dışı önünde gördünüz mü siz e, şeylerin değiştiğini? E, bu kadar sıklıkla e, yayıyorlar. Bir asır önce yapılmıştır Arnavut kaldırımları ve sürekli tamir edilir. Hiç değiştirilmez. Yani Biz tamir. daha zekiyiz. Her zaman olayabilir. Tayfun Bey e, yayın, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İstanbul buluşmalarını da konuşacaktık ama onu belki başka bir yayına alıyoruz evet. çünkü meseleler hiç bitmiyor. Bitmez. Çok teşekkürler. Teşekkür ben ederiz. Sağ olun. Sağlandığınız için çok mersin. Evet şimdi e, gündemde aslında sıcak bir gelişme daha var. E, tabii bu çevre mücadelesi Türkiye'nin her yerinde devam eden bir mücadele. E, Bizde de biz de yayınlarımızda sürekli bu konulara yer vermeye çalışıyoruz. Bu mücadeleyi verenlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Dün çok ilginç bir gelişme oldu. Bir haber çıktı. Evet, Finike'den. Antalya, Finike'de yaşayan Finike Taş Ocakları ile mücadele platformu sözcüsü. Ali Ulvi Büyük nohutçu ve eşi Aysin <gülüyor> Büyük nohutçu evlerinde ölü bulundular. E, Türkiye'de çevre mücadelesi tabii yani söyleyeceğimiz her şey belki şu anda spekülatif olabilir ama e, Türkiye'de çevre mücadelesi veren insanların zaman zaman işte bir takım tehditlere e, maruz kaldığını biliyoruz. E, bunlar yaşandı. E, Geçmişte de e, Karadeniz sahil yolundaki avukat vardı yani göz göre göre orada gö direnişin... ...temsilcisi olmuş bir avukat... ...yani katledildi resmen... Hı hı. Ee daha önce de seninle evet. konuşmuştuk yani evet. bir, tabii ki birisi çıkıp bir mezup çıkıp ben de, ne demişti e, kurtlar vadisinden etkilendim de yaptım falan dedi ama tabii altı böyle değildi bunu aslında yüzde yüz ispat edilemiyor ama e, çevre mücadelesinde her zaman büyük bir baskı var bu bu bir kesin yani e, son örneklideler örnekte şey de zaten Serkan yani aynı örnekte bundan önceki örneklerde de gördük yani artık cinayetlere varıyor yani Hı -hı. mesele hakikaten e, çok büyük oldu ve ee, bununla ilgili de bir şu anda da bağlanmaya çalışıyoruz. Bölgede birlikte omuz omuzla mücadele etmiş e, birisi var. Biraz onu anlatmasını isteyeceğiz. Nasıl hı hı. bir mücadele içerisindeydi? Ee, neler yapıyordu? Biraz Bunlardan bahsettireceğiz. Hediye gündüz olacak birazdan hattımızda. Ee, ama o bağlanana kadar da... E... Evet aslında biz bunu daha çok e, son yıllarda özellikle 2016'da e, çok yükselen şekilde Latin Amerika ülkelerinde e, çevrecilere yönelik e, inanılmaz... E, <gülüyor> Cinayetler işlendi arka arkaya hem de e, farklı ülkelerde ve çok e, ciddi yani bu mücadelenin e, tam odağında olan insanlarda. Türkiye'de insanlardı. bu kadar vahim değildi ama maalesef artık bu kadar vahim olmaya başladı. Şimdi Hediye'ye gündüzde e, hattımızda merhaba Hediye Hanım. Merhabalar. Şimdi e, sizinle bağlanana kadar biz biraz aslında anlatmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce yani çevre mücadelesinin yaşadığı bu yoğun baskıyı ve hatta artık yani cinayete mi varıyor? Kesin bir yargıya varamıyoruz tabii. Bir şu anda soru işareti. Sizden şunu e, anlatmanızı rica edeceğiz. Orada e, hayatını kaybeden Ali Bey ve... Ee, ve eşi nasıl bir mücadele içerisindeydi ama hattımız düştü. Ben sonra e, gelene kadar ama şunu söyleyelim yani e, bağlanana kadar tekrar anlatayım ben Hediye Hanım eee ...yayından önce biraz bahsetmişti. Hı -hı. Orada Hı -hı. çok yoğun bir e, taş ocaklarına... kendisi de bir çevreci. Tabii tabii. Yıllardır mücadele bölgede ediyorlar. Bölgede çok için Bölgedeki... mücadelelerin içinde... Onun temsilcisi... ...Türkiye Tabiatını Koruma derneği. değil mi? Hediye Hanım, tekrar evet. bağlanabildik galiba değil mi? Evet, Lütfen... bağlandık. Evet, evet. Telefonlarınız da yoğun çünkü bölgede birlikte mücadele ediyordunuz... ...ve olay da çok taze. Lütfen bize anlatır mısınız? Nasıl bir mücadele içerisindeydi Ali Bey ve eşi? Şimdi Ali Bey... E... O bölge Antalya'nın doğası muhteşem yerlerinden biriydi. Emekli olduktan sonra o bölgede yaşamayı seçti ve gider gitmez de evinin en yakınındaki bölgede birçok mermer ocağıyla karşı karşıyaydı ve biz orada birlikte mücadeleye başladık. Ee, mücadeleye başladığımızda öğrendik ki onun yakın bir komşusunun evini zaten daha önce yakmışlar. Hmm. O mermer ocağına karşı mücadele ver, verdiği ismi de için. Onun eski de Ali'deydi Ali de değil mi? Evet o da Ali Çağrı. <gülüyor> onun evi yanmış. Ee, yani Ali Bey oradaki mermer ocağı problemini e, gider gitmez hemen kucağında buldu zaten. Ne zamandan beri Hediye Hanım? Yani ne zaman Ali Bey orada 5 yıldır yaşıyordu. Beş yıldır. 5 yıldır yaşıyordu. Dolayısıyla biz bu e, tabi Antalya'nın bütününün büyük sorunu bu mermer ocağı. Gerçekten çok ciddi mücadele verdiler. Sinik arkadaşlarla birlikte. ve e, Tabi dava süreçleri başladı. Dilekçeler gönderildi. E, Ali Bey ve arkadaşları e, davalar açıp e, dilekçeler gönderince Ali Bey'in yani aleyhine 100 bin liralık tazminat davalı bir dava açtılar. E, mermer ocağı ne? şirketi mi açtı? Yani onu savcılık açtı ama Sadece. sonuç olarak da tabii e, Ali Beyler bu mücadelede haklı olduklarını kanıtladılar ve bu olay bitti. Ama e, sorunlar bitmiyor. Daha yeni e, 3-5 gün öncesinde Ali Bey'in evinin çevresi hem Kızılçam var hem e, Katran Ağacı dediğimiz Sedir Ağaçlarından var. Orman yangını yaşamış. Bu yangınla, ee, bu yangınla ilgili herhangi bir soruşturma açıldı mı? Neticelendi mi? Yani bir kundaklama şüphesi sizin söylediğinizde Çok taze göre, olay. Ama... Yani 3-5 günlük çok taze. Muhtemelen ormanın bilgisi vardır bu konuda. Ama Ali Bey eşi ve bir komşuları birlikte sondurmuşlar. Can Hıraç çalışıp. Şimdi bütün bunlar onun akabinde de 3-5 gün sonra çok bunlarca... Ali Bey evin içinde hanımı da balkona kaçmış, balkonda vurularak öldürülmüş. Şimdi bu tabii e, biz şey şu anda çevre mücadelede... Hediye Hanım, sizin de olun, e, teşekkür dostlarınız ediyorum. E, çok acı bir e, hadise tabii ki. Evet, Korkunç Ma maalesef. Yani şu anda e, biz tabii bu olayların bu kadar üst üste örtüşmesi bizi çok rahatsız ediyor. Zaten bizim çevreciler olarak çok rahatsız olduğumuz bir başka konu var. Evet. Son dönemde hükümetin, iktidarın sürekli olarak çevrecilerin her yaptığı faaliyette çevrecilere yönelik sözlü saldırımda bulunması, ithamda bulunması zaten çevrecileri hedef yaptı. Biz hedefiz şu anda. Yani canı, canı kim ne istiyorsa çevrecilere sözlü söyleyebiliyor Hakaret edebiliyor ve bunun gibi bakın iş cinayete kadar gitti. Kimin yaptığını bilmiyoruz ama her kim yaptıysa yapan kadar çevrecileri bu kadar hedef gösterenlerin de suçu var. Biz bundan çok rahatız. Şu anda her kim öldürdüyse bile bunun sonucunda burada çevrecileri hedef alanların çok büyük günahı var, suçu var. Önce bunu göstermek istiyoruz biz bu topluma. Çevreciler yalnız bırakıldı iktidar tarafından. Halbuki biz bu ülkenin topraklarını koruyoruz, suyunu koruyoruz, ormanını koruyoruz, kuşunu koruyoruz, çiçeklerini koruyoruz, Türkiye'yi koruyoruz, gelecek kuşaklarımızı koruyoruz. Yani bu Ali Bey'in ölümüyle bu tabii en üst boyuta çıkmış oldu. Demek ki artık çevreciler çok risk altında. Evet. peki sizin kanuni olarak yani hukuki olarak yapabileceğiniz bir şey var mı hani bir suç duyurusunda bunu. yani hı hı. normal hı hı. bir prosedür tabi cinayette ilgili işleyecektir ama hani çevreciler olarak ayrıca bir şey yapmayı düşünüyor musunuz biraz erken bir soru biliyorum ama yine de sormak istedim yani şöyle artık biz bu, bu ölümden sonra çevrecilerin Türkiye'de yaşamlarının garanti altında olmadığını bildiğiniz için artık biz oturmayacağız biz ayağa kalktık bu e, meseleyle birlikte bu işte bir zaten e, öncelikle bu cinayet kesinlikle aydınlatılmalıdır. Türkiye bunu çözmelidir. E, aydınlatıldığı zaman da bunun arkasında ne var, bu da bulunmalıdır. Sadece cinayeti üstlenmiş kişi ya da yapmış kişinin bulunması bize yetmiyor. Arkasında ne var, bu da bulunmalıdır. Bu toplumun şu anda vicdanını kanatan... Toplumu tedirgin eden bir durum söz konusudur. Biz çevreciler olarak bu olayı takip edeceğiz. Yerimizde durmayacağız. Çünkü biz şu anda biliyoruz ki Türkiye'de çok fazla çevre sorunu yaşanıyor. O zaman biz korumaya devam edeceğiz. O zaman da canımız sevdiketi olacak. Bir de ee, şeyi soracağım size. Evet. Yani mermer ocaklarıyla mücadelesinden bahsettiğiniz büyük nohutçu çiftinin. Ama evet. aynı zamanda kıyılardaki taş ocaklar, ocaklarıyla mücadele platformunun da sözcüsü yani kıyılar deyince işte Mersin'den, Silifke'den vesaireden yani pek çok alan ve yeni alan da var bu taş ocaklarıyla ilgili belki onunla da ilgili bilgi verebilirsiniz. Tabii ki şöyle şu anda sadece Antalya'da 327 tane ocak çalışıyor ve buna yenilerinin izinleri verildi bunları da biliyoruz. Ne kadar verildi biliyor musunuz? Son sayı henüz elimizde tamam. yok ama biz köylülerden bize şikayet geldiği için biliyoruz. Hı hı. Burdur'da e, 300'ün üzerinde yine orada açılmış mermer ocağı ve bunun e, bir katı daha taşacağı var. Yani Antalya, Burdur, Afyon, e, Muğla buralar facia durumunda. E, şöyle söyleyeyim size Antalya'dan e, Antalya'yı bilenler bilir Kaş'a kadar neredeyse metrekare metrekare tahsis edilmiş durumda. Mermer ocaklarına taş ocaklarına. Korkuteli ilçesinde, e, Elmalı ilçesinde Antalya'nın bütün ilçeleri böyle. E bizim e, böyle bir durumda eee Burada mücadele eden hiçbir arkadaşımızın garantisi yok. Son evet. Bunlar... bir soru sormak istiyorum Buyurun. ben Hediye Hanım. Buyurun. Yıllardır mücadele ediyorsunuz orada. Yani size evet. gelen açık ya da kapalı ne gibi tehditlerle e, maruz, ne gibi tehditlere maruz kalıyorsunuz. Bunları anlatırsanız belki birkaç ipucu yakalayabilirsiniz. Aslında isterseniz zaman zaman biz bu bu tür e, küçük de olsa şeyler yaşıyoruz. Yani mesela ben bir dönem takip edildim, hmm. e, mücadele ettiğimiz bir e, otel sahipleri tarafından orman koruduğumuz için kumdu da bunları yaşadım ben öğretmendim beni milli eğitim müdürü odasına çağırıp beni tehdit etti sen boyundan büyük işlere kalkışıyorsun demişti bana sonra bir gün sırf beni denetlemek için milli eğitim müdürü okula geldi tesadüf o gün benim rahatsız olmam nedeniyle o gerçekleşmedi ama biz her halükarda devlet memuruysak devlet baskısı yaşıyoruz halksak ee, resmi kurumların farklı uçları yaşıyor. Yani şu anda örneğin bakın biz Korkuteli İmecik'te ta, köylülerin tarlalarına atıp dökülüyor. Orada da bir köylünün, mücadele eden bir köylünün tarlasındaki meşeler yandı ve yazlık, yaylalık dediğimiz yayla evi yandı. Yani biz her yerde risk altındayız aslında. Evet. Peki Hediye Hanım, Hı -hı. verdiğiniz bilgiler için gerçekten çok teşekkür evet. ederiz mücadelerinizde başarılar dileriz. Tekrar başınız evet. sağ olsun Başınız sağ olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. olun. Hepimizin. hepimizin. Bizlere de çok Bizim. teşekkür ediyoruz. Çevrecilerin yalnız olmadığını sahipsiz olmadığını göstermiş olduğunuz Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sağ Şu ol, anda Finike'ye gidiyoruz. O Hunharca e, cinayetin işlendiği bölgeye oraya karanfiller bırakacağız. E, Çevreciler yalnız değildir. Birbirimizle dayanışıyoruz. Birlikteyiz. Ee, bu da bizim için çok önemli. Kesinlikle evet. Çok, evet. Evet. çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ olun abla. Çok yani... teşekkür ederim. ...son olarak ben şunu söylemek istiyorum... ...yıllardır hepimiz, üçümüz de gazeteciyiz... ...Anadolu'da e, gidiyoruz... ...yerelde bunları takip ediyoruz... ...hakikaten yerelde bu mücadele... E, ...çok daha zor... ...yani merkezden burada büyük STK'larla... E, ...mücadele etmekle... ...yerelde oradaki Hı -hı. insanlara muhatap... ...oradaki kesinlikle. şirket yöneticileriyle muhatap olmak... ...kesinlikle aynı şey değil... E, ...çok iyi anlayabiliyorum ama... ...tabii ki cinayeti anlamak... E, ...bu tarz ufak tefek tehditler... ...karşılıklı çatışmalar neyse ama... ...cinayeti anlamak Bakalım, mümkün değil... Aydınlanır evet, En kısa sürede Yani her türlü çok korkunç bir e, hadise e, Bakacağız göreceğiz Bize takip, takip edeceğiz, edeceğiz, edeceğiz meseleyi Haftaya, evet. görüşmek üzere. Haftaya görüşmek Görüşürüz. üzere Ekonomi ekoloji